Meryem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kâfâ ya'in sad. Bu kulu Zekeriya'ya Rabbinin rahmetini anıştır. O, Rabbine gizlice niyaz ettiği zaman demişti ki, Ey Rabbim! Hakikat ben, benim kemiğim yıprandı. Başımın saçı tutuştu. Ey Rabbim! Ben sana dua etmem neticesinde etmişsem bedba ve mahrum olmadım. Hakikat ben arkamdan yerime gelecek akrabamdan endişeye düştüm. Karım da kısırdır. Binaenaleyh bana tarafından ve kendi sülbümden bir veli oğul ihsan et. Ki bana da mirasçı olsun. Yakup hanedanına da mirasçı olsun. Rabbim sen onu çok rıza sahibi kıl. Allah buyurdu, Ey Zekeriya! Hakikaten biz sana Yahya adında bir oğul müjdeleriz ki. Bundan evvel biz ona hiçbir kimseyi adaş yapmamıştık. Dedi, Rabbim benim nasıl oğlum olur ki? Karım bir kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son haddine varmışımdır. Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, O, bana göre pek kolay... ''Daha evvel sen bir şey değilken seni yaratmışımdır.'' dedi Rabbim. ''Bana bu hususta bir nişan ver.'' buyurdu. ''Senin nişanın sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır.'' derken Zekeriya mescidinden kavminin karşısına çıkıp onlara ''Sabah akşam tesbihde bulunun.'' diye işaret verdi. Yahya'yı ihsan ettik. Ve ona çocukluğunda ''Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut'' dedik. Henüz sabi iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik verdik. O çok idi Anasına, babasına da itaatkardı. Bir serkeş ve asi değildi. Dünyaya getirildiği günde, öleceği günde... Geri olarak kabrinden kaldırılacağı gün de ona selam olsun. Kitapta Meryem kıssasını da an. Hani o ailesinden ayrılıp şark tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onların önünde bir perde edinmiş çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu göndermiştik de o kendisine hılkatı tam bir beşer şeklinde görünmüştü. Meryem ona dedi ki, ''Doğrusu ben senden esirgeyici Allah'a sığınırım. Eğer sen fenalıktan bir hakkın sakınan bir insan isen, çekil yanımdan. Ruh ben ancak sana günahlardan hak bir oğlan vermeye vesile olmak için o istiaze ettiğin Rabbinin elçisiyim.'' dedi. ''O benim nasıl bir oğlum olacakmış?'' dedi. Evlenip de bana bir beşer dokunmamıştır. Ben bir iffetsiz de değilim. Ruh dedi Cebrail. Evet öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki o bana göre pek kolay. Çünkü biz onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız. Zaten iş olup bitmiştir. Nihayet ona İsa'ya gebe kaldıkta bununla karnındaki bu çocuğu ile ailesinden uzak bir yere çekildi. Derken, doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke dedi, bundan evvel öleydim, unutulup gideydim. Aşağısından ona şu mida geldi, kasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma ağacını Kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer beşerden herhangi birini görürsen, ben de o çok esirgeyici Allah'a oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseye katiyen söz söylemeyeceğim derken onu yüklenerek, kavmine getirdi. Dediler, ''Ey Meryem! anolsun sen acayip bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi. Anan da iffetsiz bir kadın değildi.'' Bunun üzerine Meryem ona, İsa'ya işaret etti. ''Biz'' dediler. ''Henüz beşikte bulunan bir sabi ile nasıl konuşuruz?'' İsa dile gelip dedi ki, ''Ben hakikat Allah'ın kuluyum.'' O bana kitap verdi. Beni peygamber yaptı. Beni her nerede olursam mübarek kıldı. Bana hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni bir zorba, bir bedbah yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde selam ve selamet benim üzerimdedir. İşte hakkında şek ve ihtilaf etmekte oldukları Meryem oğlu İsa hak kavlince budur. Allah'ın evlat edilmesi hiçbir zaman olmuş şey değildir. O münezzehtir. O bir işin olmasını dileyince ona ol der o da verir. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. İşte biricik doğru yol budur. Sonra fırkalar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık görecekleri büyük bir günün çetin azabı o kafirlerindir. Onlar bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat o zalimler buna rağmen bugün hala apaçık sapıklık içindedirler. Habibim sen onları bulacağı vakt emir ilahinin yerini kasret ve nedamet günü ile korkut. Onlar gaflet içindedirler. Onlar hala iman etmiyorlar. Şüphe yok ki bütün arza ve onun üzerinde bulunan kimselere biz varis olacağız biz. Onlar nihayet ancak bize döndürüleceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an çünkü o sıtkı bütün bir peygamberdi. Bir vakit o babasına şöyle demişti. Ey babam işitmez, görmez, sana hiçbir faydası olmaz şeylere neye tapıyorsun? Ey atam bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir o halde. Bana uyuda seni dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam, hakikaten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun. Babası dedi ki, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviricisin? Ant olsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Uzun bir müddet benden ayrıl, git. İbrahim şöyle dedi. Üstüne selamet. Senin için Rabbime istiğfar edeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua sayesinde sizin gibi bedbaht olmam. İşte İbrahim onları ve Allah'tan başka taptıklarını bırakıp çekilince biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve her birini peygamber yaptık. Bunlara rahmetimizden peygamberlik, mal ve evlat lütfettik. Onlar için çok yüce sadakat dili de verdik. Kitapta Musa'yı da an çünkü o ihlasa erdirilmiş bir zat idi. Resul bir peygamberdi biz onu turun sağ yanından nida ettik onu çok müracaat eden bir kimse olarak yaklaştırdık onu rahmetimiz cümlesinden biraderi Harun'u da bir peygamber olarak ihsan ettik kitapta İsmail'de yadet çünkü o vadinde sadıktı resul bir peygamberdi kavmine namaz kılmayı zekat vermeyi emrederdi. Rabbi nezdinde rızaya ermişti o. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere yükselttik. İşte bunlar. Allah'ın kendilerine nimetler verdikleri peygamberlerden, Adem'in zürriyetinden, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrail'in neslinden, Hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar çok esirgeyici Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Tevbe edenler ve iyi amel ve harekette bulunanlar öyle değil. Çünkü bunlar hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayarak cennete, çok esirgeyici Allah'ın kullarına gıyaben vaat buyurduğu adin cennetlerine gireceklerdir. Onun vaadi şüphesiz yerini bulacaktır. Orada selamdan başka boş bir söz işitmeyeceklerdir. Orada sabah akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir. O öyle cennettir ki biz ona kullarımızdan gerçekten müttaki olan kişileri varis kılacağız. Biz elçiler senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa O'nundur. Senin Rabbin unutkan değildir. O Göklerin, yerin ve onların arasında bulunan şeylerin Rabbidir o halde. Sen ona kulluk et ve kulluğunda da iyice sebat et. Onun bir adaşı olduğunu bilir misin? Hayır, yoktur. İnsan der ki, ben öldüğüm zaman mı her halde biri olarak çıkarılacağım? İnsan düşünmez mi ki onu daha evvel ve o bir şey değilken, kendisini hakikaten biz yarattık. Binaenaleyh Rabbine and olsun ki biz onları da şeytanları da elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları behemahal cehennemin etrafında üstü hazır tutacağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a karşı daha ziyade asi ve cüretkâr olmuşsa muhakkak ve muhakkak evvela onu ayırıp atacağız. Sonra biz ona cehenneme girip yanmaya daha çok layık olanları da elbette pek iyi bileniz. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere ille oraya cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbinin üzerine kat'i olarak aldığı, kaza ettiği bir şeydir sonra takvaya erenleri kurtaracağız zalimleri ise orada diz üstü düşmüş bir halde bırakacağız kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman küfrü inkar eden o adamlar müminlere iki zümreden hangisi ikametgah itibarıyla daha hayırlı meclis ve topluluk bakımından daha güzeldir dediler biz onlardan evvel nice asırlar halkını helak ettik ki, onlar mal ve metaca da gösterişçe de daha da güzeldiler. De ki, kim sapıklık içinde ise çok esirgeyici Allah onun dünyalığını ve ipini uzattıkça uzatır. Nihayet vaat oluna geldikleri şeyleri, ya azabı yahut kıyameti gördükleri zaman artık kimin yeri daha kötü, kimin cemaati ve yardımcıları daha zayıf imiş bileceklerdir. Allah hidayeti kabul edenlerin feyzini arttırır. Beka bulacak iyi ameller Rabbinin nezdinde sevapça da hayırlıdır, akıbetçe de hayırlıdır. Şu, ayetlerimizi inkar ile kafir olan ve bana elbette mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba mı vakıf yoksa çok esirgeyici Allah nezdinde bir ahit mi edinmiş? Hayır öyle değil. Biz onun söyleye geldiği sözü yazar, azabını da uzattıkça uzatırız. Onun söyler olduğuna biz mirasçı olacağız ve o bize tek başına gelecektir. Onlar kendileri için bir izzet ve kuvvet kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka düzme ilahlar edindiler. Hayır öyle değil. O ilahları onların tapmalarına küfür edecekler. Onların aleyhine yardımcı ve düşman olacaklar. Görmedin mi? Biz kafirlerin başına kendilerini alabildiğine günaha tahrik ve tehyic eden şeytanları gönderdik. Binaenaleyh sen onlara karşı azap istemekte acele etme. Biz ancak onların günlerini ve nefeslerini sayıyoruz. Müttakileri o çok esirgeyici Allah'ın huzuruna, süvari elçiler gibi toplayacağımız, günahkarları ise susuz olarak cehenneme süreceğimiz gün. Çok esirgeyici Allah'ın nezdinde, ahdedilmiş olanlardan başkası şefaat hakkına, malik olmayacaklardır. Dediler ki çok esirgeyici Allah bir evlat edindi. And olsun ki siz pek çirkin bir şey söylediniz. Onlar o çok esirgeyici Allah'a bir evlat iddia ettiler diye bu sözden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar dağılıp çökecektir. Halbuki o çok esirgeyen Allah için bir evlat edinmek asla yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes, müstesna olmamak üzere o çok esirgeyici Allah'a mutlaka kul olarak gelecektir. Amdolsun ki o bunları cemiyet olarak da saymış, fertler olarak da saymıştır. Onların her biri, kıyamet günü ona tek başına gelecektir. Hakikat, iman edip de iyi iyi işler yapanlar yok mu? Çok esirgeyici Allah onlar için gönüllerde bir sevgi verecektir. İşte biz onu Kur'an'ı ancak onunla takva sahiplerini müjdeleyesin. Batılda, mücadele ve inat edenleri korkutasın diye senin dilinle indirerek kolaylaştırdık. Biz onlardan evvel nice asırlar halkını helak ettik. Şimdi bunlardan hiçbirini hissediyor, görüyor. Yahut gizli bir istesini bile işitiyor musunuz?